Bugün bir şehit kazandık Allah yolunda Yeryüzünün damarlarına kan verildi Kurban verdik bu davaya dirilmek için Bir çocuğun döktü süt dişleri gibi Kurban verdik bu davaya dirilmek için bir çocuğun döktü süt dişleri gibi, Şehit solun olsam senin, ısıtsam dünyanın kutuplarını, Şehit meşalem olsam benim, Işıtsam davamın tüm yollarını, Kanımla sulasam gülleri, Şehit yolun yolum oldu benim kanımla sulasam gülleri Ey şehit yolun yolum oldu benim soğuk bir kurşun rasladı sıcak kalbine akıttığı kanlar kadar yine dirildi. Yeryüzünden fitne küfrü kaldırmak için.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 Işıtsam davamın tüm yollarını kanımla sulasam gülleri ey şehit yolun yolum oldu benim kanımla sulasam gülleri ey şehit yolun yolum oldu benim